Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Hayırlı Size akşam. ekranlara hoş geldiniz. Gelin oğlum. Hocama da sana da <gülüyor> hayırlı akşamlar. Efendim. Sağ olun efendim. Hayırlı akşamlar. Ben aslında televizyondan da sesini duymak istiyorum ama para bir açamıyorum. Şimdi yatsın. <gülüyor> pardon ya heyecanlıyım ya. fikir namazında <gülüyor> e, sureleri söyleyeceğim. Vel asiri, innafayna İhlas suresiyle bu namaz kılınabilir mi? Şimdi bu hocam bir ara demişti ki hani elemtreden aşağısında namaz kılıyoruz ya evet. bir tane sureyi atlamak olmaz demişti. Hı hı. Hani şimdi İmna Tayna'yı okuyunca ben bunu terafilerde hocalarda duyduğum için öyle okudum da bir de bu hocamın dediği dedim ki işte hocam dedi ki bir tane sureyi atlamak olmaz Ama şimdi İmna okuyunca da ihlata geçmemiz için bir tepete atlıyoruz oradan. Bu şimdi ben artık hani öyle iki tane tek sure atlamayayım diye biraz uzattım da kafanızı da karıştırdım. Yok estağfurullah buyurun. Kuleviz'in felakı okuyorum. Yani şimdi bu dediğim gibi vel asri inatayla olur mu? Veya tamam. başka bizden bir süre mi okumam gerekiyor? Allah razı olsun diyorum sorular çok ama hiçbiri aklımıza gelmiyor heyecanda. Evet. Evet. Teşekkür ederiz efendim hayırlı akşamlar diyoruz. Evet hocam bu şekilde. Evet. Hemen sondan kısaca cevaplayayım. Vel asrı inna hatayna ihlas suresi. Bunlar okunmak suretler namaz olur. Çünkü onların arasında birden fazla sureler var. Hı hı. Diyelim ki böyle tek sure atlayarak olmazın anlamı namaz olmadı demek değil. Diyelim ki bir insan işte Tebbet Sûresi, İzaca'a Sûresi'nin anlaşıldığı şekilde söyleyeyim. İzaca'a hmm. suresinden sonra Tebbet geldi, ondan sonra gelen bir süre. Tebbet'e atlayarak ondan sonra gelen sureyi okursa olmazın anlamı iyi olmaz demektir. Hmm. Yoksa namaz kabul edilmez anlamında değildir. Dolayısıyla şu veya bu şekilde bilmeden veya başka sure bilmediği için tek sure atlayarak namaz kılan kardeşlerimizin namazları tabii ki geçerlidir. Mekruh demek yani Kur'an'ın akışına, uslubuna, surelerin dizilimine çok karşı, çok hoş olmayan bir davranışta bulunmuş demek olur. Bu yapılır. Ya bundan kaçınmaya çalışmalıdır. Ama e, bu bahsettiğimiz e, Asır Suresi, e, Kevser Suresi, İhlas Suresi bunları sırayla okumak suretiyle tek süre atlamış olmayacağından o sakınca da hı hı. Ortada, ortadan kalkmış olur. Dolayısıyla bir sakınca yok. Evet.